Hasan-ı Basri pek çok alim ve veli yetiştirmiş olan Hasan-ı Basri'nin tasavvuftaki yolunu Malik bin Dinar, Utbe'i Gulam, Ebu Hashim Mekki ve yerine vekil bırakmış olduğu Habibi Acemidir. Hasan-ı Basri'nin Hazreti Ali'den aldığı tasavvuftaki yoluna daha sonra Etemiye ve Çeşdiye adları verilmiştir. İmanla ilgili meselelerde çeşitli bozuk ve sapık fırkaların ortaya çıkmaya başladığı bir devirde yaşayan ve birçok kıymetli eserler yazan Hasan el-Basri, ehli sünnet yolunun savunuculuğunu yaptı. İlmiyle ve güzel ahlakı ile insanların bu dünyada ve ahirette saadete, mutluluğa kavuşabilmeleri için gayret etti. Hasan el-Basri kendini öyle mücahede ve ibadetlere salmıştı ki, zamanında onun üstünde hiç kimsenin riyazet çekmesi mümkün değildi. Tam yetmiş sene abdesthaneden başka yerde abdesti bozulmadığı söylenir. Uzlette o mertebeye erişmişti ki, bütün halktan ümidini kesmişti. Bu yüzden herkesten öne geçti. Dinde herkes, ona muhtaçtı. O ise kimseye muhtaç değildi. Büyüklük ve rehberlik buradadır. Haftada bir vaaz ederdi. Minbere çıkınca rabbiye i Adeviyye'yi görmesek konuşmazdı. Ona, Efendim, bu kadar büyükler, hocalar, alimler sizi dinlemeye geliyorlar da, örtülü bir ihtiyar hanım gelmeyince, ne oluyor ki vaaz etmiyorsunuz dediklerinde, ''Filler için hazırladığımız şerbeti, karıncaların göğsüne akıtamayız.'' derdi. Mecliste bulunanları hararet bastığı zaman ise, ''Ey kilime, örtüye bürünmüş, bu senin kalbindeki ateşin hararetidir.'' derdi. Hasan-ı Basri'ye, ''Müslümanlık nedir, Müslüman kimlerdir?'' diye sordular. Cevabında, Müslümanlık kitaplardadır, Müslümanlar ise toprak altındadır, buyurdu. Dinin aslı nedir, diyenlere, veradır, buyurdu. Adın cennetleri nedir, dediler. Altından köşklerdir. Onlara peygamberler, sındık şehit ve adil sultanlardan başkası girmez, buyurdu. Yine bir defasında, Sözümü tutun ki, benim ilmim size fayda verir. Amelim ise, size zarar vermez, buyurarak tevazu gösterdi. Kendisine, Ey rehberimiz! Bizim kalplerimiz uykudadır, ki sözleriniz bize tesir etmiyor. Ne yapalım dediklerinde, Keşke uykuda olsalardı. Zira uyuyan, bir dürtmeyle uyanır. Sizin kalpleriniz, Ölmüştür ki ne kadar dürtülse uyanmıyorlar buyurdu. Bazı kimseler ona, Öyle kimseler var ki sözleri kalplerimizi parçalayacak kadar korkutuyor. Bu caiz midir? dediler. Bugün öyle kimselerle sohbet ediniz ki, Sizi korkuturlar ama yarın emniyette olursunuz. O kişi bugün sizi emin edip, Yarın korkuya düşürenden iyidir, buyurdu. Meclisinize sözlerinizi öğrenip onlara itiraz etmek ve ayıp aramak için gelenler var, dediklerinde ben kendimi Firdevsi alayı ve Allahü Teala'ya yakın olmayı ister görmüşüm. Sakın insanların dilinden kurtulmaya bakmayın ki onların yaradanı onların dilinden kurtulmadı, buyurdu. Mümin haset eder mi diyenlere Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerini unuttunuz mu buyurdu. Hasan el Basri rahmetullahi aleyh bir gün ilim meclisi kurmuş sohbet ediyordu. Zalim Haccac çok sayıda askeriyle içeri girdi. Askerlerin kılıçları kınlarından çıkmış haldeydi. O mecliste bulunan büyüklerden biri bugün Hasan el Basri'yi imtihan edeyim tam zamanıdır dedi. Zalim Haccaç oturdu. Hasan-ı Basri bir an ona baktı ve sözünü hiç değiştirmeden sohbetine devam etti. Meclisteki sohbet tamamlanınca o din büyüğü Hasan, Hasendir dedi. Yani Hasan iyidir demek istedi. Zalim Haccaç ise Hasan-ı Basri'nin kolunu tutup adam görmek isteyen Hasan'a baksın, dedi. Hasan-ı Basri bir gün ağlayan birini gördü ve bunun sebebini sordu. Ağlayan, Muhammed Kâb Kartî'nin meclisindeydim. Dedi ki, Mü'minlerden öyleleri vardır ki, günahları sebebiyle şu kadar sene cehennemde kalır, dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri, Keşke Hasan, o kadar sene cehennemde kalıp sonra çıkanlardan olaydı, buyurdu. Hasan-ı Basri bir gün şu hadisi şerifi okudu. Cehennem ateşinden en son çıkarılan Hünat isminde bir kimsedir. Akabinde, keşke ben o kişi olaydım, buyurdu. Arkadaşlarından biri anlattı. Bir gece Hasan-ı Basri benim evimde bulunuyordu. Onu devamlı inler vaziyette görünce dayanamadım ve ''Bu hal, bu kemal ile bu inlemeniz nedendir?'' diye sordum. Buyurdu ki, ''Ağlamamın, inlememin sebebi bilmeden ve azmetmeden Hasan'dan bir iş, bir hata, yanlış bir söz meydana gelip Allahü Teala bunu beğenmeyip Hasan'a haydi defol benim katımda senin yerin kalmadı. Bundan sonra senin hiçbir şeyini kabul etmem." demesinden olan korkumdandır. Bir gün evinin üstünde namaz kılarken secdede o kadar ağladı ki gözyaşı su oluğundan aktı, altında oturan bir zatın üzerine damladı. Hemen kapıyı çalıp Üzerime damlayan su temiz midir pis midir diye sordu. Hasan Basri elbisenin orasını yıka. Onunla namaz olmaz. Çünkü asilerin gözlerinden akmıştır. buyurdu. Hasan Basri'nin söz ve nasihatleri. Alimler olmazsa insanların diğer canlı varlıklardan farkı kalmazdı çünkü onların okutmasıyla insanlar insanlık seviyesine ulaşırlar. İmam Gazali'nin İhya kitabında şöyle yazıyor: Hazreti Ali radıyallahu anh, hikayecileri Basra Camiinden çıkarmış fakat Hasan-ı Basri'yi dinleyince ona bir şey dememiştir. Çünkü Hasan-ı Basri ahiret ilmini, ölümü düşünmeyi kendi kusurlarının düzeltmeyi, amellerin afetlerini, şeytanın vesvesesini ve ondan korunma çarelerini anlatıyor, Allahü Teala'nın nimetlerini ve bu nimetlerin şükrünü edadaki kusurlara hatırlatıyor, dünyanın adiliğini, ayıplığını, devamı olamayacağını, vefasızlığını, ahiretin tehlike ve çetinliklerini açıklıyordu ki. İşte şer'an övülen budur. Alimlerin azabı, kalplerinin ölümü iledir. Kalplerinin ölümü de, ahiret ilmiyle dünyalık istemektir. Rivayet olundu ki bir adam, meclisinden ayrıldıktan sonra Hasan-ı Basri'ye, Horasan'dan içerisinde beş bin dirhem bulunan bir kese ile, ince kumaştan on takım elbise takdim edip, bu nafaka, bu da giyecektir." deyince Hasan-ı Basri, "Allahü Teala sana afiyet versin. Nafaka ve elbiseni al. Benim bunlara ihtiyacım yoktur. İlim kürsüsünde oturup da insanlardan bu gibi şeyleri kabul edenler kıyamet günü bu yaptıklarından hiçbir kârları olmadığı halde Allahü Teala'nın karşısına çıkarlar." İstediğiniz kadar okuyun. Allah'a yemin ederim ki amel etmedikçe size ecir yoktur. Ahmakların gayeleri rivayet, alimlerin gayeleri ise dirayettir. Yani bildiklerine riayet etmektir. Hikaye olundu ki Hasanı Basri'nin meclisinde ashabtan bir zat yirmi kadar hadis okudu. Hadislerin şerhi kendisinden istenince. ''Ben ancak bildiğimi okurum, başka bir şey anlamam.'' demesi üzerine. Hasan-ı Basri, 20 hadisin teker teker izahını yaptı. Herkes onun bu ilmi izahına ve hadisleri birden ezberlemesine hayran olduğu gibi, sahabi bir parça kum alıp oradakilere attı ve ''Aranızda böyle bir deha var iken benden mi soruyorsunuz?'' dedi. Hilm, ilmin veziri, rıfk, babası, tevazu ise gömleğidir. Kelamcılarla mücadele etmeyin, onlarla düşüp kalkmayın, sözlerine kıymet vermeyin. Hasan-ı Basriye, mümin misin diye sorduklarında, inşallah dedi. Onlar, niçin imanda istisna ettin ya Eba Said? Diye sorunca, ''Evet dersem, Rabbim yalancısın der ve azabı hak ederim, korkusuyla istisna ettim.'' diye cevap verdi. Devamla, ''Nasıl emin olayım, hoşnut olmadığı bir hareketimden Allahü Teala bana gazaplanarak, ''Git, senin amelini kabul etmiyorum.'' demesiyle, amelimin boşa gitmesinden beni kim emin kılabilir?'' dedi. Hasan-ı Basri'ye, Şimdi münafık kalmadı diyorlar, dediler. Eğer mevcut münafıklar helak olsaydı ve ortada kalsaydılar, yollarda gezmekten çekinirdiniz, buyurdu. Hasan-ı Basri veya başka birisi, Eğer münafıkların kuyruğu olsa, adım atacak yer bulamazdınız, buyurdu. Hasan-ı Basri'ye, Bazı kimseler, ''Biz nifaktan korkmayız.'' diyorlar dediklerinde Hasan-ı Basri, ''Vallahi nifaktan uzak olduğumu bilmek benim için yer dolusu altından sevimlidir.'' buyurdu. Yine, ''Dil ile kalbin, gizlilik ve aleniyetin ihtilafı nifak belirtisidir.'' buyurdu. Namazla alakalı ve diğer dini meseleleri öğrenmek için, Alimlere başvurmayan kimsenin ardında namaz kılmayın. Kendisinde kalp huzuru bulunmayan namaz, daha ziyade musibeti celbeder. allah Teala dileseydi, hepimizi zengin eder, aranızda fakir bulunmazdı. Fakat bazınızı zengin, bazınızı fakir etmekle, sizleri birbirinizle imtihan ediyor. Hasan-ı Basri, cariye satan bir tellala, bu cariyeyi bir veya iki dirheme satar mısın diye sordu. Tellal, hayır veremem dedi. Hasan-ı Basri, veremezsen uğurlar olsun. Bilmelisin ki Allahü Teala, bir pula, bir lokmaya, bir huri vermeye razıdır, buyurdu. Ramazan-ı Şerif'in, Muharebenin ve haccın akabinde ölenler şehittir. Kâbe'deki bir gün oruç, hariçteki yüz bin güne, orada bir dirhem sadaka, hariçte yüz bin dirheme bedeldir. Her hasene ve iyilik için de böyledir. Kur'an'a sahip olmaktan daha üstün zenginlik ve Kur'an'ı kaybetmekten daha aşağı fakirlik olamaz. Siz Kur'an'ı Merhale geceyi de binek kabul ettiniz. Geceye biner, onunla Kur'an merhalelerini aşarsınız. Halbuki sizden evvelkiler, Kur'an'ı Allah'ın emri telakki eder, gece üzerinde düşünür, gündüz tatbikatına girişirlerdi. Hasan-ı Basri'ye bir kimse, kalp katılığından şikayet edince, ona ilim meclisine devam etti buyurdu. Hasan-ı Basri, gece namazından ve mal infak etmekten daha makbul bir ibadet bilmiyorum, derdi. Bir defa kendisine, gece ibadet edenlerin yüzlerinin güzel ve nurlu olmasının sebebi nedir, diye sorduklarında şu cevabı vermiştir. Çünkü onlar, Rahman ile baş başa kaldı. O da onlara, kendi nurundan lütfetti. Hasan-ı gündüzleri çarşıda milletin patırtı ve gürültülerini duyunca, ''Bunlar gündüz uykusuna yatmıyor, bu gece hayır gecesi olamaz.'' derdi. Kişi kendisine, aile efradına, anne ve babasına yedirdiği yemekten mes'uldür. Nereden kazandığının hesabını verecektir. Yalnız dost ve ahbaplarına yedirdiğinden mes'ul değildir. Allahutaala bunu sormaktan haya eder. Muhammed bin Vasi ve arkadaşları izinsiz Hasan Basri'nin evine girer ve bulduklarını yerlerdi. Hasan el Basri bu hali gelip gördüğünde hoşuna gider, memnun kalır ve işte biz böyle isteriz derdi. Hasan el Basri bizzat kendisi de bazı bakkal dükkanlarının yiyecek maddelerinden birer tane alır yerdi. Hişam kendisine ''Ya Eba Said, sen ki takva hususunda çok titişsin, bu yaptığın nedir?'' deyince, Hasan-ı Basri, ''Kur'an'daki ekil ayetini oku'' dedi. Hişam, ''Yahut sadık dostlarınız ayetini okuyunca, Hasan-ı Basri, işte dostun yemeği yenir'' dedi. Hişam, ''Sadık kimdir?'' diye sordu. Hasan-ı Basri sadık canının meylettiği ve gönlünün kendisiyle huzur bulduğu kimsedir buyurdu. Allahü Teala bir kuluna hayır dilediği vakit onu mal ve aile ile oyalamaz. Adamın biri Hasan-ı Basri'ye kızımı isteyenler çok. Hangisine vereceğimi bilemiyorum deyince Hasan-ı Basri Allahu Teala'dan korkana ver. Severse iyi, sevmezse Allah'tan korktuğu için ona zulmetmez, buyurdu. Kadının meşru olmayan arzularına uyan erkekler yüzüstü cehenneme atılırlar. Nasıl olur da ailelerinizi sokaklara gönderirsiniz? Müşrikler arasında gezerler. Kıskançlığı olmayanı Allahu Teala çirkin görmüştür. Eskiler Yemeğe cömert davranır fakat elbise ve ev eşyasına ehemmiyet vermezlerdi. Rivayet olundu ki Hasan-ı Basri, 400 dirheme bir katırını sattı. Katırı alan vade sonunda Hasan-ı Basri'ye, ''Biraz cömertlik göster.'' dedi. Hasan-ı Basri, 100 dirhemini bağışladım.'' dedi. Adam, ihsan et.'' dedi. Hasan-ı Basri, 100 dirhemini daha bağışladım.'' dedi. Adam, iki yüz dirhemini ödeyerek ayrıldı. Hasan-ı Basri'ye, ''Nasıl oldu da yarısını bıraktın dediklerinde, ihsan böyle olur.'' buyurdu. Sarrafların akıttığı çeşmeden içemem. Vakit daralsa bile bu sudan abdest almam. Çünkü onların kazancı karışıktır. Ey oğlu, Kişi sevdiği iledir. Hadisi seni aldatmasın. İyilerin amelini işlemedikçe iyilerden olamazsın. Zira Yahudi ve Hristiyanlar kendilerince peygamberlerini sever, fakat onlar ile değillerdir. Rivayet olunduğuna göre Malik bin Dinar ile Muhammed bin Vasi Hasan ibn evine gittiler. Hasan ibn evde yoktu. Muhammed bin Vasi içinde yemek bulunan bir sepeti dolaptan çekerek yemeye başladı. Malik bin Dinar elini çek. Mal sahibi gelmeden yeme dedi ise de Muhammed bin Vasi aldırış etmedi. yemeye devam etti. Malik ondan daha cömert ve güzel ahlak sahibiydi. Hasanı Basri bu vaziyeti görünce Malik bin Dinar'a Ey müveylik yani Malikcik işte sizin gibi sofular yetişinceye kadar biz ehli suffa mensupları böyleydik. Birbirimizden çekinmezdik." demiştir. Allah için din kardeşlerini teşviğe eden kimseyi cennete teşvik etmek için kıyamet gününde Allahü Teala arşın altından melekler gönderir. Bin kişinin dostluğuna bir kişinin düşmanlığını satın alma Hasan Basri şöyle diyor: Allahü Teala, Adem aleyhisselam'a dört haslete sahip olmasına emretmiş ve bütün iyi vasıfların bu dört haslette olduğunu bildirmiştir. Bunlardan biri benim, diğeri senin için, üçüncüsü ikimiz arasında ortak ve dördüncüsü de senin ile diğer insanlar arasında ortak olandır. Birincisi. Bana ibadette hiçbir şeyi ortak koşmamandır. İkincisi, yapmış olduğun amelindir. En dar gününde o amelin mükafatını sana veririm. Üçüncüsü, senin dua etmen ve benim de duana icabet edip istediğini vermemdir. Dördüncüsü, insanların ne şekilde sana arkadaş olmalarını arzu ediyorsan, senin de onlara öyle davranmandır. Müsafaha sevgiyi arttırır. Âdemoğlu kanaat edince ihtiyaçtan kurtarır. İnsanlardan uzaklaştıkça selamete ulaşır. Şehvetleri terk ettikçe hürriyete kavuşur. Haset etmedikçe, haset etmedikçe mürüvvet sahibi olur. Az sabreder, çok karını bulur. Ahmaktan uzaklaşmak, Allah'a yaklaşmaktır. Hasan-ı Basriye, Ey Eba ı Buraya bir adam gelir gider. Daima tek başına direk arkasında oturur ve kimseyle konuşmaz dediler. Hasan-ı Basri, Bir daha geldi mi bana haber verin der. Adam yine gelip aynı yere oturduğunda Hasan-ı Basri'ye haber verirler. Hasan-ı Basri ona yaklaşarak, Ey Allah'ın kulu! Bakıyorum uzleti seviyor, ve insanlar arasına katılmak istemiyorsun diye söyler. Adam, evet, bir iş beni insanlar arasına katılmaktan alıkoymuştur der. Hasan-ı Basri, burada Hasan-ı Basri adında birisi var, hiç olmazsa onunla düşüp kalksan der. Adam, her sabah ve akşam Allahü Teala'nın sayısız nimetlerine mazhar olmuşken, ona mukabil pek çok günah ile karşı karşıya bulunmaktayım. İşte bu nimetlerin şükrünü ödemek ve günahlarımdan tövbe etmekle uğraşmayı insanlar arasına katılmaktan daha mühim bulduğumdan kimseyle ihtilad etmek istemiyorum der. Hasan-ı Basri: Ey Allah'ın kulu, sen benim görüşümle Hasan-ı Basri'den de daha fakih ve anlayışlısın. Bu haline devam eyle." der. Emri maruf edenlerden olduğun zaman ilk önce bu marufu kabul edenlerden ol aksi takdirde helak olursun. Bir gün Haccac Basra ve Küfe fakihlerini davet etti. En son gelen Hasanı Basri oldu. Haccac ona "Hoş geldin ey Eba Said, yaklaş bana." dedi ve köşkünün yakınında bir koltuğa kendisini oturttu. Haccac ile sohbet başlayınca hazret Ali'nin aleyhinde konuşmaya başladı. Fakihler de korkularından aleyhde konuştular. Hasan-ı Basri ise elini ısırmış, sükut etmiş bir vaziyette duruyordu. Bunun farkına varan Haccar, Ya Eba Said, sen yine sükut ediyorsun, konuşsana dedi. Hasan-ı Basri de, ne söyleyeyim diye sordu. Haccar, şu Ebu Turab yani Hazreti Ali hakkındaki fikrini söyle dedi. Hasan-ı Basri, Bakara suresi 143. ayetini okuduktan sonra şöyle devam etti. Ali ise iman ile hidayet bulan kimselerdendir. Ben derim ki Resulullah'ın zadesi, damadı, en sevgilisi ve birçok iyiliklerin sahibi bir zattır. Ne sen ve ne de başka biri bu vasıfları ondan kaldırabilir ve aralarına girebilir. Yine derim ki, şayet Hazreti Ali'nin bir kötülüğü varsa, Allah ona yeter, yani cezasını verir. Vallahi Hazreti Ali aleyhinde bundan başka bir söz bulup söyleyemem, dedi. Zalim Haccacın rengi değişti ve suratı ekşidi. Dargın bir halde köşkünden kalkıp, arkasındaki evine girdi. Cemiyette dağıldı. amr Şabi diyor ki, Hasan-ı Basri'nin elinden tuttum ve emiri kızdırdın dedim. Hasan-ı Basri bana, Ey amir, benden uzaklaş. İnsanlar seni küfenin biricik alimi tanıyorlar. Sen ise insan şeytanlarından birinin yanına geldin. Onların keyfine uyarak arzularına göre konuşmaya başladın. ''Yazıklar olsun. Hiç mi Allah'tan korkmadın? Her söylediğine evet diyorsun. Böyle şey olur mu?'' Ebu Amir, ''Ben mecburiyet karşısında bilerek böyle söyledim.'' dedi. Diğer bir rivayette Haccac, Hasan-ı Basri'yi çağırdı ve ''Allah onlara mahvetsin, para uğrunda Müslümanları öldürdüler diyen sen misin?'' diye sordu. Hasan-ı Basri, ''Evet.'' Ben söyledim dedi. Haccac niçin söyledin diye sordu. Hasanı Basri, çünkü Allahü Teala bildiklerini söyleyip gizlemeyeceklerine dair alimlerden söz almıştır dedi. Bunun üzerine Haccac sesini kes, diline sahip ol. Bir daha senden böyle sözler duymayım. Yoksa kelleni vücudundan ayırırım dedi. kötü huylu olan kendine eziyet eder. Hasan-ı Basriye ahlaktan sorulduğunda, güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Nefsin terbiyeyi kabul etmesinden, serkeş atın gemi kabul etmesi daha zor değildir. Vallahi öyle adamlara yetiştim ki, onlardan her biri, ancak kendisine yetecek az bir yemekle akşamlardı. İstese daha çok yiyebilirdi. Buna rağmen, vallahi ben bunu hep kendi mideme indiririm, bir kısmını da muhtaçlara veririm diye yemin ederdi. Mü'min, bir koyun veya oğlak gibidir. Bir avuç hurma döküntüsü ve bir tutam çorba ile, bir bardak dibindeki bir iki yudum su kendisine yeter. Münafık, Yırtıcı hayvan gibidir. Tıka basa boğazını doldurur ve midesine indirir. Komşusunu düşünmez ve kardeşine bir şey ayırmaz. Bu bolluktan dininiz ve gelecek günleriniz için ayırınız. Dilini korumayan kimse dinini anlamamıştır. Çok konuşanın yalanı çoğalır, mala artanın günahı artar kötü huylu olanın nefsi azap görür. Nifak iç ile dışın, söz ile işin birbirine uymamasıdır. Nifakın anası yalandır. Ey Adem oğlu, sende mevcut olan bir kusur ile insanları kınıyıp dururken kamil Müslüman olamazsın. Kamil Müslüman olmak için önce kendi kusurunu ıslah etmen sonra da başkalarının kusurlarını ıslah ile meşgul olman lazımdır. Ancak bunu yaptığın takdirde Allahü Teala'nın has kullarından olabilirsin. Senin lehine söz gezdiren adam, hadizatında zatında aleyhindedir. Hiddetle yerinden sıçradığın zaman, cehenneme düşecek şekilde oturacağından korkulur. Hasan-ı Basri şu hususları Müslümanlık alameti sayar. Dinde kuvvet, güzel ahlakta yumuşaklık, imanda yakin, hilimde ilim, yumuşaklıkta akıllı davranmak, herkese hakkını vermek, zenginlikte iktisat, fakirlikte güzellik, kudrette ihsan, arkadaşlıkta tahammül, şiddette sabırdır. Müslüman gadabına yenilmez, gayrette, kıskançlıkta aşırı gitmez. Şehveti iradesine galebe çalmaz, midesi kendisini rezil etmez, tamahı kendisini perişan etmez, iradesi düşük olmaz, mazluma yardım, acize merhamet eder, cimri olmaz, israf etmez, intikam almaz, cehaletle yapılan kusurları bağışlar, kendi kendinden emin, insanlar kendisinden huzur içinde olur. Dünyanın ellerinde emanet olduğunu bilip, onu koruyucusuna teslim edip de, usulca oradan ayrılanlara Allah rahmet etsin. Din hususunda sana gıpta edenlere sen de gıpta et. Dünyalık hususunda sana gıpta edenlere ise, sen dünyalığı onların ırmağına at. Öyle adamlarla karşılaştım ki, dünya onların nazarında, Üzerinde yürüdüğümüz toz toprak gibidir. Dünyalık gelmiş gitmiş, nereden gelmiş nereye gitmiş, onlar buna asla aldırış etmezlerdi. Vallahi İsrailoğulları Allah'a ibadet ettikten sonra, dünya sevgileri sebebiyle putlara kulluk etmişlerdir. oğlunun canı dünyadan üç şeye hasretle ayrılır. Bunlar topladığına doymamak, emeline ulaşmamak ve geleceği için hazırlanmamak hasretleridir. Dünyaya değer vermeyin, ona ihanet edin. Zira o, kendisine ihanet edenden daha çok ihanet eder. allah Teala bir kuluna hayrı murad ettiği zaman, ona dünyalıktan bir miktar verir, sonra durdurur. Verdiği tükenince yenisini verir. Şayet o kul, Dünyalığa kıymet vermezse, ona alabildiğine bolluk da verir. Vallahi parayı üstün tutan kimseyi Allah zelîl eder. Hasan-ı Basri'ye, cömertlik nedir diye sordular. Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir buyurdu. Mala bağlanmak nedir diye sordular. Allah için onu vermektir buyurdu. İsraf nedir diye sordular makam sevgisi yolunda vermektir, buyurdu. Bütün imkanlarla mevcudunu harcamaya çalışmak, cömertliğin son haddidir. Öyle adamlara yetiştim ki, şöhret korkusuyla kendisinin ve etrafındakilerin istifade edecekleri hikmetli sözlerinden vazgeçerlerdi. Yolda giderken kirlenen yerini şöhret korkusuyla temizlemezdi ü Teâ'nın kaderine galebe çalmak isteyen kötü bir insandır Çünkü o insanların kendisi için iyi adamdır demesini ister Allahü Teâala onu alçaklar sınıfına ithal etmiştir Er geç müminler onu tanıyacaktır Kulun Allahü Teâ'ya karşı isyanının bir derecesi vardır Kul o dereceyi aşınca kalbi mühürlenir ve artık bir daha hayır işleyemez hale gelir. Allahü Teala'nın emrine aziz ve üstün tut ki Allahü Teala da seni izzetli kılsın. Kendisinde kötülük bulunmayan hayır şükre yakın olan afiyettir. Mümin günah işlemeseydi göklerin gizliliklerinde seyrederdi. Fakat Allahü Teala günahı sebebiyle onu bundan alıkoydu. Öyle zatlar ile karşılaştım ki, onlar dünyalıktan kendilerine yönelen hiçbir şeye sevinmez ve gidene de üzülmezlerdi. Altın ve gümüş onların nazarında topraktan adiydi 50-60 yıl yaşar, onun için bir elbise dürülmez, onun için ocağa tencere konmazdı. Altına bir hasır dahi serilmezdi. Evinde olan kimselere yemek pişirmekle emretmezdi. Gece olunca ayakları üstüne kalkar, alın ve yüzünü yerlere sürer, yanaklarından aşağı yaşlar akardı. Cehennemden azat olmaları için Allah'a yalvarırlardı. Bir iyilik yaptıkları vakit hemen onun şükrünü ödemeye çalışır ve kabunünü Allah'tan dilerlerdi. Bir kötülük ve bir kusur yapsalar ona üzülür ve bağışlanmasını Allah'tan dilerlerdi. Bunlar bu haldeyken Yine isyandan korunamaz ve yine kurtuluşu Allahü Teala'nın mağfiretinde ararlardı. Allah onlara rahmet etsin. Züht, herkesi kendinden üstün görmektir. Hasan-ı Basri'yi anlatıyor. Rasulullah merkebe biner, kaba yün kumaş giyer, ayakkabılarını diker, parmaklarını sıyırır, yer üzerinde yer ve Ben bir kulum kölelerin yediği gibi yer, oturdukları gibi otururum, buyururdu. Ben Resulullah'ın evini ziyarete gittiğimde, elim tavanına değerdi. Sahabelerden yetmiş kişiye yetiştim ki, bunların sırtlarındaki elbiselerinden başka bir şeyleri yoktu. Otururken altlarına bir şey sermezlerdi. Yatacakları vakit yere uzanır, ve elbiselerini sırtlarına alırlardı. Bedir savaşına katılanlardan yetmiş kişiyi gördüm. Siz haramdan kaçtığınız gibi, onlar helalden kaçarlardı. Rabbini bilen, onu sever. Dünyayı bilen, ondan yüz çevirir. Mü'min gafil olmadan, boş işlerle uğraşmaz. Düşündüğü vakit üzülür. Cennet ehlinin, ebedi cennette, ve cehennem halkının da ebedi olarak cehennemde kalmaların niyetleri sebebiyledir. Çünkü niyetleri inançlarında ebedidir. Abdülvâhid bin Zeyd diyor ki, Hasan-ı Basri bir şey emrettiği vakit onu en iyi yapan ve bir şey yasakladığı vakit ondan en çok sakınan kimse olurdu. Onun kadar içi dışına uygun kimse görmedim. Mü'min, devamlı olarak nefsinin başında durur ve onu Allah için hesaba çeker. Dünyada kendilerini hesaba çekenlerin, ahirette hesabı kolay geçer. Ahirette hesabı ağır olanlar, dünyada kendi muhasebelerini yapmayanlardır. Sözü hikmet olmayan adamın konuştukları hükümsüzdür. Tefekkür etmeyenin sükutu hatadır. İbret nazarıyla bakmayanın bakışları hatalıdır. Sabredin, dişinizi sıkın. Bunlar az günlerdir. Siz bekletilen bir kafilesiniz. Umulur ki sizden biriniz davete icabet eder gider ve hiç de geriye dönüp bakmaz. Yanınızda bulunan sermayenin iyisiyle gidiniz. Müminin rahatlığı ancak Allahü Teala'ya kavuşacağı zamandır. Hasan Basri öldüğü gece rüyada görüldü ve sanki gök kapıları açılmış bir tellal Allahü Teala'nın kendisinden razı olduğu Hasan el-Basri geldi diye seslendi. Bin yıl cehennemde yandıktan sonra çıkacak olan mümin vardır. Keşke o ben olaydım. Yine Hasan el-Basri'nin bir köşede oturup ağladığını görenler bunun sebebini sorduklarında ''Rabbimin beni cehenneme atmasından korkarak ağlıyorum.'' buyurdu. Cennetin narları kovalar gibi büyüktür. Irmakları ise asla bozulmaz ve kokmaz. Bir kısmı süttendir, tadı değişmez. Bir kısmı safi baldandır, onun tadını kimse anlatamaz. Bir kısmı da içenlere zevk veren, başı döndürmeyen şarap ve şerbettendir. Cennette göz görmedik, kulak duymadık. Hatta hatır ve hayale gelmeyen zevkli şeyler vardır. Oradakiler her biri birer hükümdar olarak 33 yaşında zevku safadadırlar. 60 zira boyundadırlar. Tüysüz ve sakalsızdırlar. Azaptan emin yerlerinde huzurludurlar. Cennetin ırmakları yakut ve zebercet çakılları üzerinde akar. Ağaçlarının kökleri, hurmaları ve bağları incidendir. Meyvelerinin tadını ancak Allah bilir. Cennetin güzel kokusu 500 yıllık yoldan alınır. Cennette olanların cennette şimşekten at ve develeri vardır. Yularları, eyerleri, heybeleri kızıl yakuttandır. Bunlara binerek birbirlerini ziyaret ederler. Aileleri hurilerdir. Huriler ise dizilmiş inciler gibidir. Bir kadın parmakları arasına yetmiş kat elbiseyi yağlar. Onları giyer de yine bu elbiselerden kemiklerinin içindeki ilikleri görülür. Allahü Teala huylarını her türlü kötülükten. Allahü Teala huylarını her türlü kötülükten temizlediği gibi vücutlarını da ölümden korumuş, sümkürmek, kazayı hacet ve benzeri pisliklerden de bedenlerini arındırmıştır. Bu gibi hallerde kendilerinden mis gibi kokular çıkar. Akşam sabah yiyecekleri verilir. En son cennete giren ve derecesi en düşük olan cennetlinin yüzyıllık yıllık genişlikteki yeri. Altın ve gümüşten köşkü, inciden çadırı vardır. Memleketinin bir ucundan diğer ucunu görebilir. Yanındakini nasıl görmüşse, sondakini de aynı şekilde görür. Sabah kahvaltıları, yetmiş bin altın çanaklarda, akşam yemekleri de aynı şekilde verilir. Her tabağın ve tabaktaki yemeğin rengi ve zevki ayrı ayrıdır. İlkinin zevkini aldığı gibi, Sonuncunun da zevkini alır. Cennette Yakut'tan yetmiş bin evi, her evde yetmiş bin odası vardır. Delik ve yarık diye bir şey yoktur.'' buyurdu.